Sanat, hayat, kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar. Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş, ee, bir salı günü daha birlikteyiz. Ee, programın geçmiş kayıtlarına ve haberlerine ulaşacağınız blog adresini biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak istiyorum. sanathayat.wordpress.com Bu hafta yine bir konuğumuz var. Ee, aslında kendisi de radyo programı yapan bir arkadaşımla birlikteyim. Artur Bağda Saryan'la. Ee, kendisi müzisyen, esasında onu öyle tanıyoruz. Hoş geldin Artur. Hoş bulduk, Öncelikle. merhabalar. Merhaba. Arthur Nor radyoda program yapıyor ayrıca o yüzden bugün böyle sanki konuk programcı gibi değil de böyle birlikte programı yaparız diye mi dediyorum? Ee, Artur, kısaca bir tanıyarak başlamak istiyorum öncelikle. Ee, İstanbul doğumlusun ve çeşitli Ermeni okullarında okuyorsun. Sanırım Karagözyan var. Evet, yatılı olarak Karagözyan, Hı -hı. ardından Dadyan ve sonra da Saakyan okulundan mezun oldum. Evet, yani bu arada da müzik hayatın başlıyor. Evet. Küçük yaşta Koro ile birlikte. E, tabii, bütün Ermenlerin demeyeyim de %80'i Ermenilerin kiliseye giderek Çocuk yaşlarda oradaki korolara katılarak ben de aynı şekilde başladım. Tabii 96 yılı bu korolara gitme ve devam etme aşamasında 96 yılına geldiğimizde bir ses yarışması düzenlendi Ermeni okulları arasında. Bu yarışmada birinci seçildim. Hı hı. Bu arada 13 yaşında falan oluyorsun değil mi 96 yılında? Evet. evet 13, 83 doğumluyum. Evet. Evet. Bunu söylemiş olduk bu arada. Hı hı. Ee, Sirvat Karamanuk vardı rahmetli ünlü kompozitör kendisi piyano dersi verecekti ödül bir yıllık piyano dersiydi hı hı. Ee, ömrünün son anına kadar beraberdik beni hiç bırakmadı 2000 yanlış olmasın 2008 yılında vefat etti o güne kadar o ekim ayına kadar hep beraberdik hep yanımda destek oldu yani o şekilde ben ...konservatuara gitme yolunda doğru adımlar atmaya başladım. Yani koro ile başlayan ve belki de hani tam da yerini bulan bir ödülle birlikte... ...seni Hayas'tan'da, Ermenistan'da evet. müzik eğitimine kadar götüren bir süreç başlıyor. Belki biraz o kısma doğru geçebiliriz Ermenistan'daki müzik eğitimi. Zaten e, buradaki devlet okullarında olduğu gibi bizim Ermeni okullarında da ne yazık ki... ...müziğe, sanata karşı bir e, ayrı bir çaba yok... İnsanların kendi yetenekleri doğrultusunda liseyi bitirdikten sonra daha üst çabalarla bir yerlere ulaşabiliyorlar. Benim de şansım Sivart Karamanlık oldu. Beni Ermenistan'a yönlendirdiler. Rus ekolünün iyi olduğunu söyleyerek. 2001 yılında Ermenistan'a devlet konservatuarına devlet bursuyla kazandım. 7 sene eğitim gördüm. Master ve doktorayı tamamlayarak 2007'de tekrar Türkiye'ye döndüm. Hı hı. Bu arada tabii orada da Değişik yarışmalarda birinciliklerim, jüri özel ödüllerim oldu. Tabii o artık işin profesyonel aşamasına geçmiş olduk 2001 itibariyle. Hı hı. Korolardaki o çocuklukta başlayan eğitim temeli iyi oturduğu için öyle söyleyeyim konservatuvarda da daha iyi bir şekilde sonuç verdi. Evet. Şu anda da müzikle zaten iç içesin. Bildiğimizi anladığımız <gülüyor> kadarıyla da hatta bir eğitmen olarak da müzikle iç içesin. Evet. Özellikle çocuklarla bir arada olduğunu biliyorum. Hani Aslında başında eleştirdin. Türkiye'de ne yazık ki müzik eğitimine çok önem verilmiyor. Aileler hepimiz blok flüt çaldık. Yani. Hangi okulda olursak olalım. Belki hani bu eğitimciliğin de senin yaşadığın süreç senin eğitimciliğini etkilemiştir diye düşünüyorum. Zaten eğitimci olmamın amacı oydu. Çünkü dediğim gibi öğretmenler veya okuldaki yöneticiler bununla çok eğilemedikleri için veya eğilmedikleri için ben bari benim gibileri bulup ortaya çıkarmak istedim. Bu da anaokuluyla başlıyor. Hı hı. Anaokulu 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaşa müzik dersi vererek tahmin edebilirsiniz ne kadar zor evet. ama bir o kadar da eğlenceli. Çünkü çocukların eğlencesi müzik. Hı hı. Müzikle eğleniyorlar, müzikle öğreniyorlar. Tabii bunu... ...okul bünyesindeki yöneticilerin de bilmesi lazım. Çünkü hala müzik dersleri yarım saat haftada. Bir, yarım saat. E bu da tabii yetmiyor. Yetmeyince e, müzisyenler, sanatçılar sadece müzisyen olması da gerekmez. Ritim olduğu için işin içinde bir ritim. Bunun ressamlığa da faydası var. Evet. Bir sürü e, mühendisliğe kadar gidebilir. Ama işte onların temeli müzikle atılmadığı için ileri yaşlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Evet. Yani hani özellikle bu eğitimciliğinden konu açılmışken bize daha önce anlattığım bir şey vardı. Ee, çocuklarla hani müziğe kulakları var mı ya da hangi enstrümana aşinalardı? Yani onlarla bir çalışma yapıp e, sanırım ailelerine bildirdiğin. Ondan bir bahsedebilir misin? Hani belki senin o zaman eğitime bakış açında daha iyi anlamış oluruz. 3 yaşından başlayarak 5 yaşındaki öğrencilere kadar tek tek dinleyip kulaklarını ritimlerini ve enstrümanları tanıtıp hafızalarını sadece müzik değil dediğim gibi hafızaya da yönelik çalışmalar yapıyorum. Bunları bir bir dinleyip ailelerine de hepsine ayrı ayrı tek tek belgeli yazılı olarak bildirdim ki çocuğunuzun ritmi, ritim duygusu kuvvetli bir müzik enstrümanına yönlendirebilirsiniz. Görsel kuvvetli yani hmm. müzikle ilişkisi yok kulağı duymuyor ama farklı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bunu tabi. Okulun e, rehberlik öğretmenlerine psikoloji okumuş olan rehberlik öğretmenlerine de ulaştırdığımızda onlara da çok iyi bir e, yön çizebiliyor pusulu olabiliyor. E tabi bunu müzisyen olduğum için yapıyorum gibi geliyor bana yani öğretmenlik den biraz farklı. Çünkü müzisyen olarak bakıp kendin gibi birini arıyorsun evet. bir araştırma içindesin öğretmenlerin sanki buna fazla zamanı olmuyor hele anaokul öğretmenlerinin zaten. Bütün gün beraberler hı hı. nefes alacak zamanları yok. Daha çok ilkokul öğretmenlerinden başlaması lazım. Ne yazık ki o da bu sistemle pek uymuyor. Hı hı, ne yazık ki. Ee, peki eğitmenlik dışında müzikle olan ilişkin nasıl e, devam ediyor profesyonel olarak? Geçen kış sanırım e, bir konserde seni evet, dinledik. Konserler çok değerli veriyorum. bir konserde. Ee, bizim... Müteveffa patriğimiz vardı. Shnor Patrick hı hı. kendisinin doğumunun 100. yılı münasebetiyle etkinlikler başlayacaktı. Bu etkinlikler benim düzenlediğim bir şan ile başladı. O da Saint Antoine Kilisesi'nde yapıldı. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra 3 sene Almanya'da kaldım çünkü ben 2010-2012 arası orada koro şefliği yaptım. Döndükten sonraki ilk konserimdi. Ee, güzel bir konser oldu. Güzeldi doluydu 550 kişi evet. yakın e, kalabalık vardı iyi oldu bu sene de tabi bazı çalışmalar var yine konserlerle ilgili 25 ya da 26 Eylül'de Ermenistan'da devlet tarafından davet edildim Şahane. konsere gideceğim yine bir gala konserinde solist olarak katılacağım Hı. yine kışın projeler var Edwin Galip yanla birlikte yine yurt dışı yurt içi Seta Kürçüyan yardımcı doçenttir kendisi de onunla da Yine bir, bir konser projesi üzerinde çalışıyoruz. Yani opera sanatçısı olarak konserler yapmaya, aynı zamanda dersler vermeye devam ediyorum. Hı hı. Ee, müzisyen olarak icra ediyorsun ama bir yandan da işte başta söyledik bir radyo programı yapıyorsun. Ve bu, bu radyo programında e, hem Ermeni müziğinin geçmişiyle ilgili hem bugünüyle ilgili dinleyicilerine... Büyük bir eforla bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Konukların geliyor çeşitli çeşitli konuklar davet ediyorsun ve geniş bir Ermeni müziği başlığı altında geniş bir konu listen var. Bir yandan aslında Ermeni müziğini tanıtmayı ve anlatmaya çalışıyorsun. Bu e, hikayesi uzun anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> e, belki bilenleriniz vardır açık radyo dinleyicileri zaten takip etmiştir. Yaşam radyo vardı bundan önce batmadan kapanmadan önce. Getron programı yapılıyordu orada. Getron programına ben iki kez konuk olarak katıldım. Vartkes Keşiş'in hazırlayıp sunduğu. Hı hı. Ee, konuk olarak katıldım ardından programı ele geçirdim. <gülüyor> Şimdi ben tek başıma yapıyorum Vartkes Akbari'nin işinden dolayı. Orada Ermeni kültürüne farklı açıdan bakılıyordu. Yani e, farklı açıdan demek istediğimiz Vartkes Keşiş'le birlikte beraber çok e, değişik konuklar çağırıyorduk. Ermenistan'dan olsun Türkiye'den olsun. İnsanların tanımadığı kişilikler olsun farklı açıdan dediğimiz bu yani herkesin gözünün önünde olan değil de kimsenin fark edemediklerini evet. daha çok ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. İki saatlik bir programdı güzeldi. Dediğim gibi Vartkis Keşiş'in iş yoğunluğu nedeniyle yavaş yavaş program bana tek başıma kalmaya doğru giderken şimdi e, radyoda tek başıma Getron programını devam ettiriyorum. Yine yurt dışından Ermenistan'dan olsun Almanya'dan olsun konuklar almaya devam ediyoruz ama gün geçtikçe ne yazık ki bu ilgi de azalıyor. Bunu söyleyebilirim. Dinleyicilerimiz Amerika'dan, hı hı. Almanya'dan, Ermenistan'dan ama Türkiye'den olan dinleyiciler dinleyici sayısı yani bir elin parmaklarını geçmez. Yurt dışından daha çok dinleniyor. Hı hı. İnsanların dışarıda olması... Biraz da gurbet ee, evet. özellikle evet. O açlık var. Hı hı. Onu nereden yakalayabilirim diye. Şimdi radyodan yakalıyorlar. Hı hı. İlerleyen dönemlerde nasıl yakalayacaklar artık bilemiyorum. E sen devam edeceksin zaten. Edin. Nereye kadar? İşte onu sor. So <gülüyor> <gülüyor> <Ben gülüyor> onu <da> kendine <gülüyor> soracaksın. Benden sonrası ne yapacak? Ha, bir de, de o var. Evet yani sen programı bir yere nasıl e, devralmışsın programı? Devredeceksin bir gün herhalde. Edeceğim de e, radyolarla ilgili sıkıntı var. En son şey dinledim. Almanya'dayken dinlemiştim. Önümüzdeki 15-20 sene içinde radyoların hali ne olacak gibi hmm. antenli radyoların yani hep internete geçiliyor evet. artık internet TV, internet radyo ne olacak gibi bir e, sempozyum bir e, program vardı. Onu dinlemiştim de çok enteresandı yani 10 sene sonra bu programı yayınlayıp diyecekler ki bakın zamanda böyle program yapmışlardı antenli sinyalli radyolarda diye e, bunu söylemek istiyorum yani internet radyosuna kaçıyor evet. tabii. Birçok radyoda internetten internet de dinleniyor. Evet. Onun için yani kendilerini oraya da kanalize ediyorlar. Hı hı. Daha çok görsele kayıyor insanlar. Umarım e, bu radyo alışkanlıklarından uzaklaşmazlar. Çünkü dinleyiciler yolda dinliyorlardı. Evet. Muhakkak senin de dinleyicilerin öyle oluyor. Hiç tanımadığımız insanlar vardı dinleyicilerimiz. İki hafta ses almazsak bizi aramazlarsa merak edip haber yollardık. Hı hı. Üçüncü hafta dönerlerdi. yani Bu radyo farklı bir duygu. Tekrar Neyce teşekkür ediyorum sana radyoda, evet. konuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Ee, aslında hani Ermeni müziği dedik. Senin bizim için seçtiğin bir şarkıyla devam edebiliriz. Hem de soluklanırız. Evet. Ama sonunda sen yaparsan Yapayım. seviniriz. Ee, hem de gireceğimiz Ermeni müziği üzerine konuşmanın Hı -hı. başında da e, konuşacağız. Anuş İnga kardeşler var. Bu Eurovision'a da katılmışlardı. Onların bir parçasıyla hem... Eski bir müziktir, halk müziğidir. Hem kendi yorumlarıyla güzel bir parça dinleyelim. Ardından e, sohbetimize, Ermeni müziğiyle ilgili sohbetimize döneriz. Peki, iyi dinlemeler. <gülüyor> Dan dan a dan a niya, sakput kurahe telendon hai. Dan dan a dan a niya, arazi nu mo te telhe don hai. Dan dan a dan a niya, siu kuta khamu ni sok don hai. Dan dan a Madrigues, chormetsi, Hamayra, Donha, Donha, bu tekrar Merhabalar açık radyo dinleyicileri Arthur Bağd Saryanlı birlikteyi sohbetimize devam ediyoruz Evet, Anushinga kardeşten Hoydan Hoynar isimli parçayı dinledik. Hı hı. De bu, e, şimdi Ermeni müziğiyle ilgili sohbete gireceğiz dedim. Burada bir çalışma müziğiydi dinlediğimiz. Hı hı. E, bir Ermeni müziği istiyorsan sohbetimize, Ermeni evet. müziğiyle ilgili sohbetimize başlayalım ki şarkıyı da anlatabileyim. Evet. E, bunu Pakra Destukyan'la da konuşmuştuk. Kendi de söylüyor. E, Ermeni müziği Üç hatta dört farklı bölüme ayrılıyor da Pagan dönemi Hı -hı. ki elimizde ne yazık ki hiçbir e, neredeyse e, bir şey yok materyal yok Hı -hı. şarkı bile yok. Ve Hristiyanlık dönemi kilise müzikleri iki çalışma müzikleri var iş müzikleri o da az önce dinlediğimiz oynar Hı -hı. gibi kadınların e, buğdayı. Hı -hı elerken veya üzerinde işlem yaparken söyledikleri şarkılar hı hı. bu tarz şarkılar var ninller var yani ninller e de buna mı dahil ayrı bir şey olarak mı? Ninniler, Başlık olarak mı bazıları konservatuarda da bu eleştiri konusuydu. hatta e hasmi karutin ya'nın evet. yeni geldi hı hı. kendisi de birlikte program yaptınız evet kadar, ona ona da sordum direkt ki hı hı. bu nedir dedim yani sence bence dedim iş müziğine giriyor farklı yorumlanıyor dedi daha çok dedi ninniler dedi iş müziğinden çıkarılıyor dedi hı hı. E, katanlar da var yani tam bir net oluşmuş değil hı hı. ama ninnileri de söyleyebiliriz ayrı bir bölüm olarak hı hı. iş müziğinin içinde ayrı bir ayırabiliriz belki ve e, klasik müzik yeni dönem müziği geliyor ve yeni yapılan müziklere pakradestuk yanında söyledi pagan'a dönüş oluyor dedi yani atonal müzik hı hı. İlk dönemlerde de atonal müzikler daha yoğunluktaydı. Şimdi Afrika müziklerini, e, kabilelerin müziklerini de dinleyerek bunları 3 e, aşağı 5 yukarı söyleyebiliyoruz. Hı hı. Bir atonalik var, bir e, ton dışılık var. Daha doğru söyleyeyim. Pagan dönemi buna ait diyelim. Hı hı. Hristiyanlık zaten Hristiyanlar geçince e, nasıl bütün şeyleri yıktı, yıkıldı. E, tapınaklar yerine kiliseler yapıldı. Müzikler de aynı şekilde kiliselere yöneldi hı hı. Daha çok e, din üzerinde eskiden paganlarda tanrı çalara tanrılara şarkılar yazılırken Hristiyanlığa geçildi mi bu sefer tek tanrıla din olduğu için tek tanrıya hı hı. dualar e, merhamet yine yani aynı sistemle aslında devam etti. Burada ikisinden de daha farklı belki pagana daha yakın diyebilirim iş müzikleri giriyor. Hı hı. Çünkü işi yapan kişi direkt ya e, öküzüne sabanı götüren öküzüne ya e, onu beraber götüren eşeğine toprağına suyuna güneşe yine Hı -hı. dediğim gibi evet, pagan benzer ama içinde mutlaka tanrıyı da kullanan tek tanrılığı belirten bazı ifadelerde de yer alıyor. Hı -hı. Bu en önemli zaten az önce dinlediğimiz gibi halk müziğini oluşturuyor. Çünkü halk müziği Kiliseden çıkardığın zaman elimize bu kalıyor. Evet. Ve bu da hem Ermenistan'da hem burada en çok materyal elimizde bulundurduğumuz halk müziği kısmı. Ee, az sonra ben canlı olarak da bir tane seslendiririm. Hı hı. Gomidas Vartabet burada çok önemlidir. Evet. Ondan önce de tabii bir sürü e, besteciler vardı ama Gomidas Vartabet özellikle köy köy gezip hı hı. bu parçaları derleyip bugüne ulaşmasını sağlayanlardan birisidir. Çünkü Gomidas Vartavet Kütahya doğumludur Soğumon Soğumonyan. Kendisi 14 yaşında Ermenistan'a din görevlisi olmak için gönderiliyor. Ve orada müziğe de duyduğu sevgiden daha çok müzikle ilgileniyor. Din adamı olmasına rağmen, peder olmasına rağmen köy köy gezip izin isteyip köy köy gezip Vagarşabat çevresinde Ermenistan bölgesi ve ardından Anadolu'da gezip şarkıları derliyor. Bir anekdot vardır onu sizlerle paylaşayım konservatuarda tabii duyduk onu hı hı. Ee, biliyorsunuz görmüşsünüzdür din adamları Hristiyan din adamları siyah çübbe giyer Ermeniler daha çok veya Ruslar Katolikler siyah çübbe giyer Gomidas da siyah çübbesiyle o zaman serbest dışarıya çıkıyor köy köy geziyor ve parçayı derlemek için cep diktiriyor eşmiyazinde ee, şey, terzilere. Her bir cepte bir şarkının adı var. İşte Dılayaman, Holarezo, Hovarek ve her birinde de bir gelip Aslı'dan dinliyor, bir gidip Hovsep'den dinliyor, bir gelip Artur'dan dinliyor. Ayrı ayrı aynı parçaları yazıyor. Bu parçaları te kendisi tekrar dinleyip notalar, nota halinde yazdığı için hı hı. dinleyip ardından en doğru, en Ermeni olanını, en öz olanını ortaya çıkarıyor. Yani dinlediklerimiz Gomidas'ın derledikleri direkt... ilk duyduğundan ilk duyduğu değil yani. Değil, tabii 4-5 tane belki 10 tane 20 tane derleyip ortaya çıkarıyor. Bu çok enteresan bir çalışma zaten. Evet. Özellik Gomidas'ı bu kadar büyüten özelliklerden biri. Farklı bir anekdotu da geçen anlattım çok beğendiler. Gomidas az önce az sonra söyleyeceğim Holarezo isimli bir parçayı hı hı. derlemek için köye gidiyor. Köye gittiğinde diyorlar ki işte Hofsep Usta söyler en iyi bu parçayı. E ne yapalım Hofsep ya götürüyorlar Gomidas'ı. Hofsep Usta diyor ki olmaz söyleyemem. E niye diyorlar yani geldim işte senin için buraya sen en iyi söylermişin en doğrusunu. Şimdi söylersem öküzün psikolojisi bozulur. Mevsimi var mevsiminde gel o zaman söylerim. Gomidas gidiyor ve mevsiminde gelip öküzüne bu parçayı söylemesini direkt Hofseb dinliyor ve kayda alıyor. En iyi e, kaydettiği, en iyi nota aldığı parçalardan birisi. E, bir Türkçe olarak birkaç kelimelerini söyleyeyim. Hı hı, ne, evet. ne diyor yani? Evet. Insan, hay, i̇nsan hayvanına nasıl hitap evet. edemez? Şimdi insanlar birbirine nasıl hitap ediyor? Canım benim, öküzüm benim. Hadi kalk. Omuzuna kurban olayım. Çek şu tarlayı. Hadi. Eee Canını seveyim, ayağına kıl şey bir ba şey batmasın, hı hı. diken batmasın. Yani çünkü onun geçim kaynağı o öküz. Evet. Dediğim gibi yani sanki ona tapıyor gibi evet. şarkılar söylüyor. Onun, onun için dedim pagan dönemi gibi hı hı. sanki ona tapıyor gibi. Ee, ve şarkıyı dinlerseniz kelimeleri anlamadığınız zaman sanki bir aşk şarkısı gibi söylüyor. Onu bir sizlere seslendireyim Hem canlı canlı söylemiş oluruz? Evet, hatta şöyle yapalım Artur Bu parçayla bu da parçayla bitirelim. Bu parçayla bitirelim. Önümüzdeki hafta biz bu konuyla devam edelim. Olur, Artur. olur. Tamam. Peki, seni dinliyoruz o halde. Ee, i̇yi haftalar Sanat Hayat dinleyicileri. Gelecek hafta Artür'le sohbetimizin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İyi haftalar. Hoğlarayeso. <Gülüyor> Jesus John para eso Sanat, hayat, kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar.